tiredties uh. open wide and changing ties and lines obscure family choosing sides of torn that's the appetite of war target practice standstill hold the apple high and draw, above and weave hands up reaching from our eye endure tired dies open wide and changing ties and lines obscure family choosing sides of torn that's the appetite of war target practice standstill hold the apple high and draw, above and weave hands up reaching from our I endure I endure I enjoy. I enjoy. ve 1. Sesli meram 319. Karşı radyo 191. 3 Ağustos 2021. Her zamankinden farklı, her zamankinden daha ağır, her zamankinden daha yıkıcı bir katran karanlığının içerisinde debelenmeye devam eden bir ülkede sesi ve sözü savunma, bilme gayreti bir meram, bir arzihal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve türler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli merhamın kaydı karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Düzenin var ettikleri ya da düzenin bizlere sunduklarıyla beraber ortaya çıkan şeyin bariz bir nefret döngüsü olduğunu yıkımla beraber, her defasında farklı tecrübelerle beraber görmeye ve öğrenmeye devam ettiğimiz bir ülkenin içerisinde yaşıyoruz bugün. Nefret bildiğimiz Kelimenin tüm karşılıklarına mülhem dolu dolu bir nefret temsilini iş bu ülke denilen sahanın her gününde apayrı bir biçimde yaşıyoruz. Ambalaj değiştiriliyor gibi görünse de içeriğin herden çürük bir arzu nesnesi olarak varlığı tescillenmiş bütün o nefret şablonundan mürekkeb ülke gerçek kılınıyor. ceraat birbiri ardına güncellenirken yara ve yıkım art bir dört bir yanı kuşatırken çalak kalem nefret turnusolleri hayata düşürülen gölgeler çoğaltılıyor. Bizatihi devlet ve mahtumları ve avaneleri elleriyle birlikte topyekun cemaat, imam neylerse cemaat pardon iktidarın iki ucundaki siyasal İslamcı motifle açık ve aleni faşizan güruh, kemalist eski Türkiye'ci sözüm ona sosyal demokrat geçinip de duran aslen kim daha fazla faşisti suna gelen ulusalcı kanat ve bir dolusuyla bu nefret çablonu hemen her gün farklı bir biçimde güncellenir. Yıkım dört bir yanı kuşatırken, hayatın alenen bu sahada heder edilmesini devam denilirken, bütün bunları unutturabilmek için nefret hali ve nefretten medet umak var edilir hala. Bu ülke formunun artık alenen zayi etmeye devam diyen, bütünüyle yıkım, talan ve bütün bütün bir çürüme istemi üstünden yükselen mevzide her gün apayrı bir nefret temsili var edilir. Kurumsallaştırılmış olanın var ettiği her türlü ceraat yol verdiği hemen hemen her türden şiddet pratikleri için olur olmaz hedefler yeniden ve yeniden işlevsel kılınır. Bu coğrafyanın acılı kaderi yazgısı ola gelen ötekisini biçare koyma, hedef kılıp da hemen her anlamda güvercin tedirginliğini rehin etme ve bütün bunların derleyicisi toparlayıcısı ola gelen ayrımcılığa her gün yepyeni hamlelerle yüklenilir. Bir yaşatan yer mevhumunu artık aleni bir biçimde hiç kılmak, Çabasına düşülendir. Bir yaşam bahsini sıradan herhangi ama herhangi bir kimlikten bir yurttaşın şu memlekette hayattaki varlığı ve var olma çabasının ta kendisi bir kere daha alaşağı edilendir. Cürümler, kötülük ve bitimsiz nefretle birlikte ve bariz bir hayat istemi tarumar edilmiştir. Daha da var edilmek istedir. Dün Ermeni, Rum, Süryani, Yahudi nefreti ve yönelimi Yakın zamanda da süren Alevi, Kürt nefretine en sonunda Suriyeli, Afgan, Arap veya Dürzi, Türkmen ya da Ezidi kimliklerinde de kapsalı hale getirilir ki 83 milyonluk cinnet ortaya çıkartılır ve bunca mahometin ortasında bir tek iyi gün var edilemez. Oysa ki bu bilindiği halde inat ve ısrarla karanlık yeniden savunulur ve yeniden güncellenir. Biteviye bir cürümler sarmalı haline dönüştürülmüş olan memleketin içerisinde Bolu Belediye Başkanı denilen isimsiz Tanju Özcan var ettiği bir vahim şablonun yönelimin bariz bir tezahürünü oluşturur. BBC Türkçe'deki haberde geçer bu. Ee, basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin yanısına birçok kişi başkan, belediye başkanı altüstü Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunur. D.A.'nın haberine göre suç duyurusunda bulunanlar arasında Aydın Egemen Bolu, Cumhuriyet Başsavcılığında yaptığı suç duyurusunda şu sözleri söyler. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik edip su gibi bir temel ihtiyaç maddesine dair ulaşma imkanının fiilen ortadan kaldırarak özellikle virüs döneminde insanların çocukların hastalanmasına neden olur der. E, yaptığı şeylerde ve içeriklerde hani işte ceza Anayasa, ceza, suç teşkil eden şüpheli yöneticinin sıfatı hesa ile birlikte hassasiyet gösterecek yerde su gibi temel bir ihtiyaç maddesinde kamu hizmetini 10 kat arttırmak gibi toplum karşısında yabancı uyrukluluk kişileri hedef haline getirip bizlerin çocuklarımızın yaşam hakkını açıkça ve yakın tehdit edecek sonuçlar yaratan suç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma başlatılmasını rica ediyorlar talep ederler Özcan toplantıda yabancı uyrukta kim abonemiz varsa şu fiyatını katı atık ücretlerine başlamak üzere bazı ücretlerde on katsam yapacağız gitsinler istiyoruz demişti ki bunu da bir biçimsiz bir biçimde değil de hani bilerek isteyerek ve benim seçmenimin yüzde 95'i zaten böyle istiyor kardeşim falan filan deyip de savunan bizzat Evinde Afgan işçileri çalıştırdığı yönünde iddialar da vardı. Doğru dil çalışanın faslı ve bir Türkiye vatandaşıydı falan der. 6 sigortalı çalıştı hatta bunun ilgili müfettiş incelemesinde geçirmiştim der. Ee, Mehmet Bekeroğlu, kendi partisinin milletvekili CHP'den ee, bu düşünce anayasaya, vicdan ve insanlıkla da bağdaşmaz diye CHP Sosyal Demokrat Parti'dir falan programında yabancı düşmanlığı yoktur yerseniz böyle nefret söylemi kokan bir girişim aysa kabul edememezler. Bu bütünüyle devam eden, bütünüyle ilin akıtan ve bununla yol yön tayinine girişen bir tahayyül toplanıdır belediye başkanı cismani kıldı. Alaşır'a geldik ezberden mavallar yanına eklenmiş olan yepyeni tahayyüllerle bir başkaldırı var edilir. Sözüm ona sosyal demokratlık lafları havalarda bu sahada uçuşurken Baştaki cüretin kötülüğü ve kötünün cüretine ortak olma çabası bir defa daha var dilir. Özcan'ın patavatsızca vaaz ettiği her cümle bir kırılmaya davetidir. Soruşturma açılacağı bahsinden öteye gidilmeye ve insanların o hayatları sanki keyifleri için de talep ettiklerini sanarak ortaya atılan ve her defasında da seçmenin de bunu istiyor kardeşim diye, diyebilen bir kötülük varken nefret bahsinin satır satır anlatmaya gerek yoktur. Çünkü böyle ülke mi olur? Öyle ülke kalır mı bırakılır mı diye kesintisiz devam edelim istiyorum. Ve anlattıklarımız hani bununla beraber işte Bolu Belediye Başkanı'ndan tutun da şimdi Marmaris, Manavgat ve Yöresi'nde şu anda hala devam etmekte olan yangınlar işte Aydın'da devam etmekte olan yangınlar. Dün Antalya Elmalı'da işte Kürt bir aileye yönelik saldırganlık ve bunun saldırı girişimi ve birazdan değineceğimiz Konya Meram'daki toplu cinayet hani bu aile arasındaki meseleler işte yok ırkçılıkla kimliğe alakalı değil falan filan deyip de kıvırmaya devam eden soysuz efendinin yanında anlatacak çok şey var. Settle'la başladık. Beautiful Struggle diğer Featuring ile The North Quarter'dan Bey yüzüne gideceğiz. Takeshi parçasını dinleyeceğiz. Arkasına Zion and ND Metro Liquid Brilliance'dan Sesli Merem'de olacak. Tekrarını var eden bir ülkede nefretin nerelere vardı ya da neye dönüştüğünü Evrensel Gazetesi'nden aktaracağım bir haber. Daha doğrusu Konya Meram'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmiş olan yıkımdan göreceğiz. Daha önce Kürt oldukları için ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi katledilir. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Mahallesi Özşahin Sokak'ta saat 18.50 sıralarında ve düzenlenmiş silahlı saldırıda toplam 7 kişi yaşamını yitirir. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerine durulan bir aracın bulunması için kentte çalışma başlatılır ve katil müşbeti ortaya resmiyle cismiyle çıkar tabii. katliamın ardından öldürülen 7 kişinin Meram'da daha önce saldırıya uğrayan Kürt aile olduğu ortaya çıkar. 24 yıldır o mahallede yaşayan dede oğulları ailesi Son 15 yıldır komşuları ve komşularının açı saldırısına uğruyordu. En son 11 Temmuz akşamı 60 kişilik grup tarafından taşlı sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4'ü kadın 7 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından tutulan 10 kişi de tahliye edilmişti. İHD eş genel başkanı Eren Keskin. Konya Meram'daki katliamı öğrendikten hemen sonra bir paylaşımda bulunur. İHD olarak olayın takibini çok üzgünüz der. E, deneyimlenen vahşet yerli ve milli adalet mekanizmasının konu Kürt olduğunda nasıl e, bir biçimi ortaya çıkarttığını ve ailenin kalanlarının seslendirmesine rağmen hani işte bilinçli bir şekilde eylem ve bunu bilerek isteyerek var edilmiş bir ayrımcı şiddet nefret söylemi olduğunu ortaya çıkartır ve bunun e, etraflıca kendini şekillendiren işte mültecilerden nefret ediyoruz. Gayrimüslimlerden nefret ediyoruz. Sıra geldi Alevilerden nefret ettiğimiz gibi yoğun 25 milyonluk üçüncü Türkiye'nin belki de ikinci veya üçüncü artık Alevi ve Kürt birbiriyle de hem hal sayıldıkları için bu altların da göz ardı edildiği veya gözden çıkartıldığının ima edilebildiği bir ülke şablonu karşımıza çıkar ki bu cinayet silsilesi çok çabuk unutulur. Çünkü muktedir ve avanesi için bu bahislerin açılması ya da bu bahislerin konuşulması söz konusu bile değildir. Aman işte büyütüyorsunuz yani abartmayalım böyle şeyleri yok bilmem neydi diyen Aytun Çırayı'ndan soysuz soyluya olabilecekleri her şekilde kestiren ve gücümüz her yere yetiyor. Aman efendim şöyleyiz. Vay efendim böyleyiz deyip de konuşabilen e, varlıkların ortaya serdikleri ya da ortaya çıkarttıkları şey bir, bir biçimde ülkeyi çoraklaştırıyor. E, daha dün yani, e, biz pazartesileri kayıt alıyoruz. Daha dün Elmalı'da 300 kişilik grubun ırkçı saldırısına maruz kalan mevsimsel tarım işçileri Mardinli kurga ailesi köyü terk etmek zorunda bırakılırlar. Siz Kürtsünüz bu toprakları terk edin. Zemberiğinden boşalmış bir nefret. Yaygın medya ve ırkçı yobaz AKP'sinden iyi Partisi'ne hepsinin alt altta kaşıdığı nefret dün saldırıya dönüştü bir kere daha. Birkaç gün önce Konya'da yedi Kürt katledildi. Daha birkaç gün oldu ve üstüne bu hayim tablo karşımıza çıkıyor. Ee, i̇nanılmaz bir biçimde örtbas etme kapasitesi, inanılmaz bir biçimde her şeyi saklama ve gizleme e, gayretin ortasında Konya Meram'da ortaya çıkartılan şey ve daha öncesinde defa anlattıklarımız gibi hepsi birbirini tamamlıyor, hepsi birbirinin üstüne denk geliyor ve bununla beraber de yaşamın nasıl yok edildiğini biliyoruz. Halkların Demokratik Kongresi bir açıklama yapar. Kürt katili yaratan bu örgütlenmiş sermaye düzenine karşı Doğa, kadın ve emekçi ve Kürt katliamı katli yaratan bu örgütlenmiş sermaye düzenine karşı örgütlü ve eylemli toplum iddiamızı her zamankinden daha fazla gündemleştirmek katliamları ve olası katliam geleneşimlerini katlı en anlamlı anıttır. And olsun ki faşizm yenilecek ve and olsun ki halkların onurlu geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Kahrolsun faşizm derler. Umarız öyle olur. Umarız gerçekçidir. Niye? Çünkü o kilit isimlerden biri Konya Emniyeti Müdürü Engin Dinç aynı zamanda Dink cinayetindedir. Aynı zamanda 10 Ekim katliamındadır. Aynı zamanda Santoro cinayetindedir en son. Konya katliamında ve Konya Kürt Kırımında Dedeoğulları cinayetlerinde karşımıza çıkar. Bu istihbarat ayrı başkanı olduğu dönemde Hrant Dinkin öldürüleceğini önceden bilir. Santoro cinayetinde görevde olur. 10 Ekim katliamına dair istihbaratı geç gönderen kendisidir. ve. İşte mükafatını da işte Efkan Hala'nın döneminden kalan bu mükafatı da böyle şekillendirir. Eren, Eren Keskin bir daha der ki işte Konya Emniyet Müdürü daha önce de Hranting davasında yargılanmış bir arat görevlisi istifa etmedi ya da görevden anlamında bir aileyi bile koruyamadı der. Çünkü Türkiye burası çünkü Kürdün katledilmesi ya da işte ötekinin öteki sananının katledilmesinin üzerine hiçbir ceraat yoktur ve bunu konuşmazlar ve bunun üzerine de hiçbir bahis açılmaz. O yıkım başka yıkımları, tehditler çıktı. Ankara'daki ılkça saldırıdaki gibi Kürt aile mahalleden uzaklaştırıldı Elmad'a Ankara'nın Elmad'a ilçesinde bir Kürt aile. İslam Paşa Mahallesi Derya sokakta oturur. Yüksek havalı Zeyde isimli kadın önce komşularının küfürü hakaretli tehditlerine maruz kalır. Ardından da ailenin mahalleden çıkarılması için imza toplanmaya başladığı bildirilir. Piskürtler teröristler sözleriyle saldırılmaya çalışılır. Beş çocuğumla burada iki yıldır yaşıyorum. Son birkaç haftada bizi küfür ediyorlar. Ayrıca bizim mahalleden çıkarmamız için imza toplanıyor der. Ve en sonunda tası toplayıp mecburen ayrılır. Kürtleri istemiyoruz diye saldırmaya çalışıldığını Z'de beyan eder. Bir tarafta cinayet, bir tarafta sürgün etme, bir tarafta bu arada orman yangınları devam ederken içten işi işlenen ve kimi kontrol hesaplar, kimi gerçekten işte İyi Partisi'nin ee, Kurmayları arasında yer alan bir ismin şeyi bir, bir yanda işte AKP'nin kurmaylarının arasında yer alan isimlerden birkaçının genç evlatları şunları bunları bilmem ne gibi kurdukları siteler ve tahayyüllerle beraber e, denklem Ateşin Çocukları denilen bir PKK grubu varmış ne hikmetse ve bunlar işte Anadolu'yu dört bir yanında yakmaya e, manifestoları gereği gerek duyuyorlarmış da biz de bunu yiyormuşuz yemeliymişiz deyip pazarlıyorlar ama muktedir o kadar rezil ki muktedir o kadar gerçekçi bir biçimde çürümüş ki bunların hiçbiri yenmiyor işte Konya Meram'daki cinayetin peşinin bırakılmaması gerektiğinin neden önemli olduğu ya da niye anlamlı olduğunda bu aralıklarda karşımıza çıkıyoruz ki bu ülke dün e, Help Turkey yardım edin Türkiye'ye başlığına karşı Strong Türkiye güçlü Türkiye Baş kaldırısıyla karşılıklı e, Twitter savaşları da yapıldı. Yunanistan'dan bile ülkemize yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz geçerli derken bunu e, Üstünkör'ü e geçiştirdi. İsrail'den geçiştirdi. Bilmiyorum Ermenistan demiş midir demese bile fark etmiyor. Ama yardım etme isteğinde bulunan herhangi bir ülkeyi bile defede bilen bunu nefretle defeden. E, göz ardı eden bir ülke var karşımızda. Hangi rezilliği nereye koyasınız? Anlatıyoruz işte. Belki kulaklarınızı yer ediyordur diye. Ziyon of ND. Mama said. Hemen arkasına. Deep. Sol Deep Digital'dan. AD. How did you? Şimdi sesle. What's it, what's Meram karşı radyo da devam ediyor ve hamaset ve kötülük ve fecaat ve istemsiz bir süreklilik hali içerisinde bunca yıkım var edilirken her şey göz ardı edilmek istenir. Burası böyledir bu ülke böyledir falan deyip işte emelda ilil, tehcir, semsem sem, temizlik operasyonları Kürt bu toprağın dibinden bir kimlikken Türk kimliği bu topraklarda var olmadan önce de sesi, soluğu, dili olan bir mefhum gelgelerin bir asır sonra Ermeni, Rum, Süryani, Pontus, Rum'unun başına gelen kaderi kılınmak isteniyor. O karanlık, geçişkenlik sağlanmaya çalışılıyor. Yok olan doğanın, var demiş tarifatın değil de farkına varmak ya da dertlenmek. Akıllarınca bir Türk, Türk kırımı karşılıklı bir yıkımı tezgahta işleyip de ne çok sensi Twitter hesabı. Facebook, Instagram, Telegram, bilmegram Bilmiyorum Ne, Signal hesabı var. Bir örnek basma kalıp laflarla kan istiyoruz. Yazılıyor bir başka an bir an peki ki eşittir Kürt algısına uyguluyor. Arkası gelmeden ve bunu Malisa Validi mesela alenen e, gerçekten söz konusu değildir dese de hani işte orman alanlarına peki keller yakıyor falan filan şeklini iyi, inatla bildirmeye çalışırken devletin hiç umurunda değil çünkü kim yakmış yakmamış. Onlar Türkiye konutları ile ilgileniyor. Ee, İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi'yi İYİ Parti'den Doktor Taylan Yıldız'ın destek verdiği bir site Ajans Muhbir aralıksız bunu işte PKK haberleriyle Kürtlere karşı kullanmaya çalışıyor ve Devam ediyorlar buna Peki Pekikili hainler denizliğini buldan içi yaptı. HDP Manavgat başkanı şöyle dedi böyle dedi. Peki ormanları yağdığını itiraf ediyor. Fethiye Kayaköy'de jandarmayla yeni çıkan yangınlar arasında çalışmaya çalışan iklim krizi arasında silahlı çatışma çıktı gibi bilindik hakaretlerle yol devam edilir. Ve yangın yerinden bölgeyi yaparken TRT muhabirleri halkın tepkisinden sonra bir de dayak yerler. iki kuruş için insanları birbirine kışkırtmanın ucunu kendilerini dokunmayacaklarını zannederken olması gereken belki de buydu hatinden fazla yalan ve duraksamadan üretilen rüya aman devletimi şöyle bir, yok böyle büyük goy bir son verip de kamudan haber ederler belki deyip de paylaşmıştım onu ve çok da güzel dayak yiyorlar bir gün bir basın üyesinin ya da elemanının dayak yiyeceği hiç aklımıza gelmezdi ama resimleri yan yana koyduğunda ya da resimleri yan yana koyup da göz önümüze getirdiğinizde utanç verici hali. Karşımıza çıkıyor. İsmi lazım diye bir kullanıcı benim Twitter hesabımda da görebilirsiniz. Darlandık genişlet bizi Allah'ım diye bir tweet atar. Bir ucu işte Selanik'i Kırcalik'i falan kaplar. Bir ucu Batumu Ermenistan topraklarını ve Azerbaycan'ın belli bir kısmını kapsar. Bir ucu Erbil'i, Musul'u, Kerkü'yü Halebi kapsar yani Suriye'yi kapsar Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni falan artık geçmiş bütün Kıbrıs'ı kapsar buna darlandık genişlik bize Allah'ın deyip de 202 alıntıyla yanıt verir kendisine ama bu beyin eksikliği ya da oksijen fazlalığının gerçekten bu çürümüşlük içerisinde bize ne faydası vardır bunu kimse bilmiyor Allah için yani hani bu kadar hamaset dolu çürük çarık ezberlerin hayatta tek bir karşılığı var mıdır? Dünyaya madarı olmuş bir ülkenin her gün her aynı apayrı cehennemler rehin bir düzlemin çıkışı sadece bu haritaların bağlıdır. Yani nesiniz saiden kimsiniz deyip de sordum ama hiçbir yanıt gelmiyor. Çünkü yanıt vermeye gerek duymuyor troll tayfası. Ya da işte mesela hani e, dezenformatif anlamda işte PKK yaktı, şu yaktı, bu ateşin çocuklarıydı bilmem neydi falan derken dünya yanıyor global olarak. Yunanistan'da hafta sonunda 58 yangın çıktı. Çok sayıda ev yandı. İtalya'da 299 orman yangını yaşandı. İspanya ve Lübnan'da onlarca yangınla mücadele ediliyor. Açık gazetenin bugünkü sabah haberiydi açık radyoda. Ee, yani dünyanın her yerini teröristler mi yakıyor ya da NASA'nın e, Space Earth Kaydında ya işte o e, dünyayı ölçeklendiren ve işte ateşlendiren ateşlerin olduğu gösteren haritaların içerisinde e, dünyanın dört bir yanında yangınlar devam ederken bu irin dolu haller ya da işte e, e, kimi zaman eski de olsa işte kurga ailesinin başına getirilenler de olduğu gibi işte o yıkım tahayyülleri ve devamlılığı bizi nereye götürür? Hangi uzağıma karşımıza çıkartır? Hangi uzam bizi buraya kadar taşır onu da bilmiyorum ama 43 yaşında fark edebildiğim bir şey bu ülkede hiçbirimize ile hayat hakkı yok. Buna Türk de dahil hiçbiri kabullenmese de ister CHP'li olun ister AKP'li olun istiyorsunuz bu memleketin sahibi biziz kardeşimci. MHP'li olun ee, gerçi onlar bizim muhatap almıyor vatan partililer bilmem neler bir hain teröristler diye avlaklar işte dış mihraklar iç mihraklar troller teröristler falan deyip geçiştiriyorlar aferin size ee, Help Turkey'nin karşısına Strong Turkey yazmakla hiçbir şey değişmiyor hatta we don't need help diye de paylaşmışlar ama 2,5 milyonun üstündeydi sabahleyin Sabah iki buçuk günün yardım edin Türkiye çığlığına karşı yüz binleri belki bulan We Don't Need Help Strong Türkiye etiketi karşımıza çıkıyor ve nefes alınacak yer bırakılmıyor. Bedel Boseli tek tek incelemiş Ateşin Çocukları adına yapılan açıklamadaki haber tabiri <gülüyor> kullanılmıyordu diyor. Çünkü feodal diyerek bu tabirleri zaten peki kullanmaz. Şık Said, Seyit Rıza demişler. Kürtler kesinlikle Said ve Seyit diye yazar. Aslında ormanları yaktıranlar anında kanıtsız Kürtlere yükleyen rantçılar mı diye sorar. Ve sağda solda paylaşılan ses kayıtları diye kurmacalar arasına iliştirmiş bir metin. Kürt halkının var ettiği yaşam mücadelesini bu hile hurda yoz bazı netimlerle mi alaşa ve bir asır kaybetti daha da mı kaybetsin şu ülke diye sordum. Da tabii ki duyanlar kararını verecek. Dediğim gibi her şey birbirine karışıyor ve her nefret yeni bir yıkıma dönüşüyor. Burası karşı radyo. Biz sesli meramdayız. AD How I Feel ve hemen arkasına Audio Entropy'den Skaf 789. Şimdi burada olacak. birbirine bağlantılı her şey birbirinin içerisine geçiyor. Memleket yangın yeri ve yanmaya devam ediyor. 11 Temmuz'da deneyimlenen vahşet milli ve ehli adalet mekanizmasının konu Kürt halkı olduğundaki acele ve kalite salı vermesi 30 Temmuz'da bir cinayete bir cinayetler silsilesine dönüştü. Cezasızlık politikalarının sürekli sistemin başında duran zevaatın hedef alıp da hedef gözeterek Kürt'ü düşman adalet bir sonucu bilmiyoruz kaçıncı kırım olarak Meram'da dede oğlanının 7 insanı katledilir. Ee, Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel dede Konya Meram ilçesinde ortaya serilen şey Türkün berberliği bahsinin de bilmiyoruz kaçıncı kere duvara çarpmış olmasıdır artık bir kere de ve bilmiyoruz kaçıncı kere de olmakta olan şey İnkar edilen şeyin bir yıkımın ta kendisine dönüşümü güncel kılınır. Bilmiyoruz hangi çıkış için yeniden karanlığa hareketi geçirilmesidir. Böyle afa ki bunca kim ve nefretli üstelik kısa süre sonra görsel kayıtlarına da ulaştırabilir olunan bir cinayet. Bütün o nefret sinerasetinin de hazin sonucudur. Hazabı mahşere kalmasın. Hesabı şu orman yangınlarının orta yerinde insanları hala birbirine düşürebilmek için uğraşanların Allah ayaklarını birbirine dolandırsın. Böyle diyorlar galiba. Mesela İbrahim Karagül Efendi gibiler CHP orman yangınlarında Pekike ile birlikte hareket etti. ki ormanları yaktı. Onları iş başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak. Kılıçdaroğlu bir milyon güvenlik meselesi der, bir karar verseler de artık biri diyor ki Yunan PKK işbirliği döbür diyor ki CHP PKK ile beraber ortak hareket etti, kafalar yanmış ama neticede ortaya çıkan şey bu ala vere, ve hüküm e, mertebe be ortasında insanların hayat haklarının çalınması, çalınabilirliği, Bunların sorgulanmayacağı gerçekliğinin kafaya yerleştirilmesi ve inanılmaz bir biçimde hala e, bütün bu vaziyet e, kuyruğu dik tutuyoruz. Biz hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok falan deyip geçiştiriliyor. Şahinak Demir, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşamını kaybetmişti. Taziye için bile aileyi ayağına çağıran bir başefendi birlik ve beraberlikten 84 milyonun kucak falan sabah akşamadan bahsetsin. Ortalık yangın yeri, ortalık sürünce bir ayrımın ortasında ve kırılmaların hali Gözümüzün önünde 319. defa sesli meramlı. 191. defa karşı radyodan seslendik. Dediklerimiz ya da anlattıklarımız a -a ah etmek için değil. Tarihe not düşebilmek için zaten biliyoruz. Zaten bunlara göre suluk almaya gayret ediyoruz. Ama hiçbir biçimde yalnızlaşmamak, hiçbir biçimde yalnız kalmamak için müşterilerimiz savunmanın ellemliliği bir kere daha karşımıza çıkıyor. Kulak verenleri şükranlarımızla. Skaf could be anything ever I Just audio bu haftalık finali oraya bağlayalım. Görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.